Yele doğru koşmak. İkinci bölüm. Yazan Binali Kılıç, Yöneten Ejder Akışık, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Nebi Tanbükçen. Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Olcay Koüras, Baba İhsan Sanıvar, Müdür Alpay İzbarak, öğretmen Yüksel Partal, Kemal Levent Şenbay, Necmi Ünsal Ünlü, İmran Sinan Kayal, Ali Tolga Yıldız, Sevim Oytun Yücel. Kemal Ağrı'nın bir köyünde babası ve üç kardeşiyle birlikte yaşamaktadır. Annesini iki yıl önce yitirmiştir. Yoksul bir ailenin çocuğudur. Bu yüzden ilkokulu bitirdiğinde öğrenimini sürdürememe korkusunu yaşar. Fakat devlet parasız yatılı okullarının sınavını kazanması hayatında yepyeni bir dönüm noktası olur. Üstelik Ağrı'ya çok yakın bir yerde Kars'ta okuyacaktır. Babasıyla birlikte yola çıktıklarında çok heyecanlıdır. Çünkü ilk kez trene binmiş, bilinmezliklerle dolu yeni hayatına doğru ilk adımı atmıştır. Trende tanıştıkları bir muhabir, yatılı okul yaşantısını yol boyunca anlatmaya çalışır. Ama ne onun ne de babasının yatıştırıcı sözleri işe yarar. Kemal küçücük yüreğinde hem sevinçleri hem de korkuları götürmektedir Kars'a. Ee, gel. şu banka oturalım Kemal. İkimiz de çok yorulduk. Oturalım baba. Neyse ah. kayıt için gerekli her şeyi getirmişiz. <gülüyor> bir eksimiz çıkacak diye korkuyordum ha. Ben de. Okulun pek güzel. Müdürümüz de babacan bir adam. Sizlere kol kanat geleceğinden kuşkuluk yok. Hep söylüyorum ya. Şanslı bir çocuksun. E tabi çalışkanlığını da yabana atmamalı. <gülüyor> Köyde senden başkasına bir kazanan çıkmadı. Ben de okuman için ne gerekiyorsa yapacağım. Biliyorum baba. Sağ ol. E, canın sıkılırsa bizleri özlersen yaz. Hemen gelirim. <gülüyor> Yazarım ama siz beni merak etmeyin. Başımın çaresine bakabilirim. Tek istediğim kardeşlerimle senin mutlu olmanız. Akıllı olun benim. Seninle gurur duyuyorum. Buraya <gülüyor> unutuyordum neredeyse. Ee, ...sana biraz para vereyim. Yoo baba ben para istemiyorum. Gerekli olan her şeyi devlet veriyormuş. Müdür yanında söylemedi mi? Ee, söyledi ama sen yine de al şu paraları. <gülüyor> ee, köyde insana para çok gerekli olmayabilir ama... ...şehir başka. sana harcama yanında bulunsun. Peki baba. Ee, artık sıra geldi. Vedalaşmaya değil mi? Akşam trenine dönmem gerek. ...kardeşlerini de komşuya emanet ettik biliyoruz. Haklısın baba. Bir an önce gitmelisin. Bu seninle... ...ilk ayrılığımız. Ama hiç üzülmüyorum. Çünkü... ...çünkü güzel bir amaç uğruna ayrılıyoruz. <gülüyor> e, hatırladın mı? Trende tanıştığımız muhabir de böyle demişti. <gülüyor> demişti ya. Gel sana doyasıya bir sarılayım. Yine sınıfının birincisi olayım. ha? Hı hı. Sana ancak bu yakışır Çalışacağım baba Alas Kendine dikkat et Güle güle baba Gözün arkanda kalmasın Gelin Babamla vedalaştıktan sonra odanıza gelmemi istemiştiniz efendim. Evet Kemal gel bakalım. Şimdi seninle yatakhaneye gideceğiz. Oda arkadaşlarınla tanıştıracağız. Peki efendim. Heyecanlı mısın? Evet. Anlıyorum. Yabancı bir ortamdasın. Her biriniz ayrı illerden ayrı köylerden geldiniz. Ama unutma ki biz burada bir aileyiz. <Gülüyor> Beni yalnız bu okulun müdürü gibi değil, aynı zamanda hepinizin babası olarak görmelisin. Evet efendim. Bir sıkıntın olursa ben ya da öğretmenlerinizden birine çekinmeden anlat. Eminim üst sınıflardaki abileriniz, ablalarınız da sizlere her konuda yardımcı olacaklardır. <Gülüyor> Sağ olun efendim. Tabii hepsinden önemlisi burada rahat edebilmeniz için hepinizin dikkat etmesi gereken kurallar var. Her sabah saat 7'de kalkacaksınız. Yedi otuza kadar temizliğinizi yapıp yataklarınızı düzelteceksiniz. Sekiz sekiz otuz arası kahvaltı verilir. Saat dokuzda da herkes sınıfında hazır olmalı. Ee, anladım efendim. <gülüyor> anladım diyorsun ama bir yandan da bunların tümünü nasıl aklımda tutacağım diye kaygılanıyorsun değil mi? Biraz. <gülüyor> korkma, korkma. Zamanla bellersin hepsini. Ha, unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Kavga etmek, gürültü yapmak, etütlerde ders çalışmamak yok. Sonra dişini fırçalamadan, ayağını yıkamadan yatağa girmek de yasak. Gece saat 10'da bütün odaların ışığı sönmüş olacak. Peki efendim. Hmm, i̇şte geldik. Kalacağın odanın numarası 121. Yani birinci katın 21 numaralı odası. Bunu sakın unutma. Unutmam efendim. Çocuklar, <gülüyor> size yeni oda arkadaşınız Kemal'i getirdim. E, hoş, hoş geldin. Hocam. Hocam. Hoş bulduk. İlk günler yatağını düzeltmesinde ve diğer kuralları öğrenmesinde ona yardımcı olun. Sizler ondan önce geldiğiniz için alıştınız ne de olsa. Hı? Tabii öğretmenim, yardımcı olurum. Ben artık gidiyorum. Umarım... ...birbirinizle iyi anlaşırsınız. Aramıza hoş geldin Kemal. Tanışalım. Benim adım Necmi. Benimki İmran. Benimki de Ali. Benimle aynı ranzada yatacaksın Kemal. Ama üst katında. Dikkat et de gece uyuyup <gülüyor> <düşme. gülüyor> ama Ama ben şimdiye kadar hep yer yatağında yattım. Biz köyde... Ee, köyü unut artık. Burası kent. <gülüyor> kent olduğunu ben de biliyorum İmran. Ama alışkanlıklarımızı bir günde değiştiremeyiz ki. Ben daha yeni geldim okula. Sahi neden bu kadar geç geldin? E, köye geç geldi sanırım. E, gecikmem kötü mü oldu yoksa? <gülüyor> Artık kıdemli olamazsın. Kıdemli mi? O, o da ne demek? Öğrenirsin, öğrenirsin. Ne yapsam beceremiyorum Hey şuna bakın çocuklar Yatağını düzeltmeyi bile beceremiyor Ne dersin Ali ona yardım edelim mi Biraz düşünmem gerek ee, Arkadaşlar müdürün dediğini duymadınız mı Hani ilk günler Kemal'e hep birlikte Sen bu işe karışma Necmi Yatağını kendi başına düzeltmeyi Öğrensin bu şişko Annesinin hazırladığı yataklarda uyuma devri bitti artık. <gülüyor> i̇ki yıldır yatağımı her gün ben hazırlıyorum. Ha, demek yatak yapmakta ustasın. O zaman bizimkileri de bundan sonra sen yaparsın. <gülüyor> şey, köyde yatağını neden annen hazırlamıyordu? Çünkü... Çünkü annem iki yıl önce öldü. Ha, çok üzüldüm. Annen yok diye bizden iyilik bekleme. Kimseden bir şey beklediğim yok. Bana bak, bu odanın kıdemlisi Necmi'dir. Ama gerektiğinde hakkını bana verebilir. Ne oluyor kıdemli olunca? Kıdemli ne demek? Söyleseniz. Bir şey olduğu yok canım. Kıdemli demek yatakhaneye ilk gelen demek. Ben iki yıldır buradayım. Geçen yıl sarılık olduğumdan okula devam edemedim. Önce iyileşir gibi oldum. Sonra yeniden hastalandım. Bir yılım boşa gitti. Arkadaşlarım şimdi ikinci sınıftalar. Yani senin anlayacağın kıdemlilik pek de önemli bir şey değil. Senin için önemli olmayabilir Necmi. Ama bu odanın ikinci kıdemlisi benim. Şimdi anladım kıdemliliğin ne demek olduğunu Oysa benim için önemli olan arkadaş olmak Dost olmak Hepimizin amacı aynı Okumak istiyoruz Bunun için buradayız Büyük adammış gibi konuşma kızdırıyorsun beni Hadi yatağını düzelt Bana bağırman için bir neden yok İmran Bir neden var seni sevmeye Arkadaşlar arkadaşlar kesin tartışmayı. O da sayende şenlinciğe benziyor Kemal <gülüyor> Çocuklar Aa, evet. Günaydın, Günaydın, Günaydın. Oturun çocuklar Sınıf başkanı ayağa kapsın e, Buyurun öğretmenim Adını söyler misin? E, İmran efendim Yoklama yaptın mı İmran? Sınıfta olmayan öğrenci var mı? Yok efendim Güzel Şimdi tanışalım Ben beden eğitimi öğretmeninizim adım Sema ah, Gelecek dersten itibaren Havanın güzel olduğu günler Çalışmamızı bahçede ...kapalı olduğu günlerde de spor salonunda yapacağız. Umarım herkes birer eşofman edinmiştir. Başkan, yatılı öğrencilere eşofmanları verildi mi? Verildi öğretmenim. Çok iyi. Çocuklar, belki ilk derste söylemesi erken olacak ama... ...bir konuda sizleri uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda okulumuzdaki yatılı öğrencilerle... ...gündüzlüler arasında çeşitli tartışmalar oldu. Bunlar hiç hoş şeyler değil... Bu yıl bu tür olaylar istemiyorum. Anlaştık mı? E, anlaştık teşekkür ederim. Şimdi de sizlere duyurmak istediğim güzel bir konu Ay, var. Ay, Belki duymuşsunuzdur. İlkokullarda olduğu gibi ortaokul öğrencileri arasında da zaman zaman spor yarışmaları yapılıyor. Ay, Bizim ya. okulumuz da katılıyor bu tür yarışmalara. Üstelik, geçen yıl bütün koşularda birinci olduk. Ay. Ay. <gülüyor> Okulun koşu takımını ben çalıştırıyorum. Acaba içinizde koşucu olmak isteyen var mı? Ben, ben, ben, Özperim, ben, ben, ben, ben, ben. Olmak Hem bu sayede tanışmış da oluruz. Bakıyorum herkesin parmağı havada. Ben, ben, ben, ben, ben. Evet, e, sen. Adım Sevim. Ben zaten koşucuyum. İlkokulda katıldım. Tüm yarışlarda birinci geliyordum. Hmm, çok güzel. Kutlarım seni Sevim. Yatılı öğrenci misin? Hayır öğretmenim gündüzlüyüm. Hmm. Ailem karşı oturuyor. Ee, peki çalıştıracak kim? Babam. Hmm. Babam bölgemizin yetiştirdiği en iyi koşuculardan biridir. Ama geçirdiği bir kaza yüzünden sporu bırakmak zorunda kaldı. Ah. Şimdi yalnızca çalıştırıcı olarak ilgileniyor koşuyla. Çok üzüldüm. Onunla tanışmak isterdim. Babamın yapamadığını ben yapacağım öğretmenim. Neden olmasın Sevim? Evet. Başka kim koşucu olmak istiyor? Ben istiyorum öğretmenim. Adın İmran'dı değil mi? Evet. Neden koşucu olmak istiyorsun? Ben de ilkokulda yapılan koşularda birinci geliyordum. Hmm. Ama benim babam koşucu değil. Zaten babam da yok. Ben koşuya bostanlardan havuç, salatalık, domates aşırmakla başladım. Anlamadım. Bostan sahibi görmüşse yakalanmamak için bir at kadar hızlı koşmak zorunda kalıyorum. Yeter İmran! konuda tek kelime daha duymak istemiyorum. Yaptığın yanlış bir şey övünerek anlatman hiç hoş değil. Çocukça bile olsa öğrencilerimden birinin hırsızlık yaptığını öğrenmek üzdü beni. E, özür dilerim öğretmenim. Tamam. Özrüm kabul edildi ve bu konuyu hepimiz unuttuk. Sen, e, parmak kaldıran arkadaş sen de koşucu olmak istiyorsun öyle mi? Evet öğretmenim. Hmm. Adım Ali. Yatılı öğrenciyim. Ben de ilkokulda koşucuydum <gülüyor> Anlaşılan sınıfta koşucu olmayan kimse yok Ben varım öğretmenim Adım Kemal Ben de yatılıyım evet. Ben hızlı koşamam İlkokulda herkes beni geçerdi Biraz koştuktan sonra Karnımda bir sancı başlıyor Soluğum kesiliyor Ama yine de koşucu olmak istiyorum <gülüyor> İstersen sancılarını yenebilirsin Kemal Nasıl öğretmenim ee, Anladığım kadarıyla koşunca dalan şişiyor e ...bu da yanlış nefes alıp vermenden kaynaklanıyor olmalı. Yani ben nefes alıp vermesini bilmiyor <gülüyor> muyum? <gülüyor> Elbette biliyorsun. Ama bunu bir sporcu gibi yapamıyorsun demek istedim. Sonra iyi koşmak için biraz da zayıflaman gerek. E belki de şişman olduğu için sancılanıyordur öğretmenim. Kemal'den <gülüyor> özür dilemeni istiyorum. Adın neydi? Ali. Özür dilerim Kemal. Evet... Sana gelince Kemal, eğer koşucu olmak istiyorsan dediklerimi yapacak, düzenli olarak da çalışacaksın. O zaman bu işi başaramaman için hiçbir neden yok. Sağ olun öğretmenim, çalışacağım. yere Doğru Koşmak Oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle.